Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Ömer Hayyam Niceleri geldi neler istediler Sonunda dünyaya bırakıp gittiler Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi? O gidenler de hep senin gibiydiler. Bu dünya kimseye kalmaz bilesin. Er geç kuyusunu kazar herkesin. Tut ki Nuh kadar yaşadın zor bela. Sonunda yok olacak sen değil misin? Diyor dünyanın en ünlü doğulu şairi. Yani Ömer Hayyan. Değerli dinleyenler. 1039-1048 yılları arasında Nişabur'da doğan ve tam adı Ebul Feth Kıyasuddin Ömer bin İbrahim el-Hayyam olan büyük filozof kendi döneminin parlak bilim adamlarından biridir. Günümüzde daha çok rubaileriyle tanınan Ömer Hayyam, kendi döneminde çağdaşı olan İbn Sina ile birlikte saygı duyulan ve görüşlerine kıymet verilen bir alimdi. Büyük Selçuklu Veziri Azamın Nizamül Mülk ve Hasan Sabbahla aynı medresede okumuş ve zamanın ünlü alemi Muvaffakettin Abdullahi bin El eğitim almıştır. Ömer Hayyam sadece kendi döneminde değil, sonraki yüzyıllar içinde dahi bir matematikçidir. İbn Sina ekolüne mensup bir alim-filozof olduğunu söyleyebileceğimiz Ömer Hayyam cebir, geometri, astronomi, fizik ve tıpla ilgilenmiştir. Uğraştığı alanlardaki başarısı o kadar ileri seviyedeydi ki, fizik, matematik, geometri, astronomi, aritmetik, takvim bilimi gibi alanların temel ayakları Ömer Hayyam dehası üzerinde yükselecek şekilde kurulmuştur. Matematik ve özelde analitik geometrinin gelişimi üzerindeki etkisi çok büyük olan Ömer Hayyam'ın başarıları, İslam matematiğinde Şerafettin Tuğsi'ye kadar, batıdaysa 17. yüzyıla kadar aşılamamıştır. Ömer Hayyam'ın derin iz bıraktığı alanlardan biri de Cebirdir değerli dostlar. Bu konuda 3. dereceden denklemleri de kapsayan birçok denklemi sınıflandırmış ve pek çoğuna çözümler getirmiştir. Ömer Hayyam, üçüncü dereceden denklemleri sistemli bir şekilde çözdüğü için Cebrin kurucusu olan Harizmi ile atılan adımların ötesine geçmiştir. Hayyam aynı zamanda Cebirsel olguların geometrik olgular halinde ortaya çıktığını savunmuş, yani Batılıların savunduğunun aksine 17. yüzyılda yaşamış olan Descartes'ten çok daha önce nümerik ve geometrik Cebir arasındaki boşluğu kapatma yönünde önemli bir aşama kaydetmiştir. Değerli dostlar, Ömer Hayyam'ın astronomi alanına da büyük katkıları vardır. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından İsfahan'a davet edilerek, Ebu Hatim İsfizari, Meymun bin Necip Elvasiti, Abdurrahman Haris ve Muhammed Hazin'den oluşan bir heyetin başkanlığına getirilmiştir. Burada bir rastlathane kurularak o yıllarda kullanılan Yezdicer takvimini düzeltmekle görevlendirilmiştir. Ömer Hayyam'la diğer bilim adamları yaptıkları çalışmalar sonucunda, Yezdicer takvimini düzeltmek yerine mevsimlere tam uyum gösterecek yeni bir takvim düzenlemenin daha doğru olacağına karar vermiştir. Bunun sonunda da güneş yılı uzunluğu 365.2424 gün olan, yani hata payı 5000 yılda bir gün olan Celali takviminin ortaya çıkmasına ön ayak olmuştur. Modern ölçümlere göre gerçek uzunluk 365.2422 gündür. Yani... Bugün kullandığımız Gregorian takvimi, 3330 yılda bir gün hata vermektedir. Ömer Hayyam, yaptığı çalışmaların çoğunu kaleme almamıştı. Ancak günümüzde başka kaynaklardan anlaşılmıştır ki, kendisi birçok teori ve icadın isimsiz kahramanıdır. Zaten bu nedenle bu büyük deha kendisinden sonrakiler tarafından Horasan'ın yıldızı, İran'ın ve Irak'ın dahisi, felsefelerin prensi Ömer şeklinde anılmıştır. 1892'de Londra'da Ömer Hayyam adına bir kulüp kurulmuştur. 1970'te ise ayın üzerindeki bir kratere adı verilmiştir. 1980'de yeni bulunan bir kuyruklu yıldıza adı verilen Ömer Hayyam, 4 Aralık 1131'de doğduğu yer olan Nişabur'da 83 yaşında vefat etmiştir. Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır